Merhaba, Dünya Sağlık Örgütü yani WHO, soluduğumuz havada bulunan kirlilik yaratan maddeleri kansere yol açan başlıca çevresel nedenler olarak sınıflandırdı. WHO, bu maddelerin akciğer kanserine neden olduğunu gösteren kesin deliller bulunduğunu söyledi. Hava kirliliğine yol açan maddeler arasında taşıtların egzozları, enerji santralleri, tarım ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salımları ve evde ısınmak için kullanılan yakıtlar sıralanıyor. Örgüt bu sınıflandırmanın hükümetlerin harekete geçmesi için güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti. WHO'ya bağlı çalışan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, kansere yol açan maddeler bakımından hava kirliliğini, tütün dumanını, UV radyasyonunu ve plütonyum ile aynı kategoride sınıflandırıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, hava kirliliğinin kalp ve akciğer hastalıklarını yol açtığının bilindiğine fakat kansere de neden olduğuna dair artık elde deliller bulunduğunu ifade ediyor. Kuruma göre dünya çapında her yıl akciğer kanseri sonucu 223 bin ölüm hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu ölümlerin yarısından fazlasının Çin ve Doğu Asya ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor. Hızlı sanayileşme nedeniyle Pekin gibi kentlerde hava kirliliği çok yüksek. Dünya Kanser Araştırmaları Vakfı bu son veriler bağlamında kansere yol açan çevresel nedenler sorununun acilen hükümetler, endüstri ve çok uluslu şirketler tarafından ele alınması gerektiğini kaydetti. Dün 21 Ekim'deki programımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODT Ormanına girerek yol çalışmasına başladığını aktarmıştık. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çok sayıda iş makinesi ve çevik kuvvet desteğiyle 18 Ekim gecesi gece 11 sularında ODT Ormanına giderek yol çalışmasına başlamıştı. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe Kampüs alanından kaldırılan 2388 ağaç için ODTÜ'ye 211 bin lira ödeme yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi bu açıklamayla yaklaşık 2500 ağacı tahrip ettiğini kabul etmiş oldu. Gökçe'nin açıklamasına karşılık ODTÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ODTÜ arazisinden kaldırdığı ağaçlar için ODTÜ ile herhangi bir anlaşma olmadan Bugün aktardığı ödeme iade edilmiştir, ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, ODTÜ'de gereken yapıldı. Ankara'da yollar yapılmazsa ODTÜ'ye ulaşmak bile mümkün olmaz. Neticede Eskişehir yolu trafik açısından çok yoğunlaştı. Dolayısıyla mesele ağaç meselesi değil. Orada kesilen ağaçların 5-10 katını dikeriz merak etmesinler diye konuştu. ODTÜ'de yapımına başlanan yol inşaatı ODTÜ yönetiminin, öğrencilerinin, mezunlarının ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen devam ediyor. Bu konudaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Fukushima nükleer santrali bir türlü kontrol altına alınamıyor. Fukushima nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin yine kritik boyutlara ulaştığı belirtildi. Japon yetkililer Mart 2011'deki depremde büyük zarar gören Fukushima Daiichi nükleer santrali yakınında bir kuyuda radyasyon seviyesinin sanılandan 6.500 kat daha yüksek olduğunu tespit etti. Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi yani TEPCO, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada santraldeki bir depolama tankının yakınında bulunan kuyuda beta ışıkları yayan radyoaktif maddelerin litresi başına 400.000 Bekerel radyasyon tespit etti. Stronsiyum gibi elementler içeren radyoaktif maddelerin, Çarşamba günü yapılan ölçümlere oranla 6500 kat daha yüksek bir radyasyon seviyesi ortaya koydu belirtti. TEPCO ölçümler sonucunda stronsiyum gibi radyoaktif maddelerin yeraltı suuna ulaştığını tespit ettiklerini, suda daha kolay yayılan trityum gibi elementlerin de önceden tespit edildiğini açıklayan Japon yetkililer kuyunun ve tankın etrafındaki Zehirli toprağın temizleneceğini, son dönemdeki yoğun yağışların radyoaktif maddeleri yüzeye çıkardığını belirtti. Bugün yapılan açıklamada Fukushima etrafındaki yerleşimlerde temizlik çalışmalarının en az 3 yıl daha süreceği ve 60 bin kişinin 3 yıl daha evlerine dönemeyeceği yönündeydi. Nükleer felaketin boyutu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu arada sıradaki haberimiz Akkuyu nükleer santrali inşaatı ile ilgili çet süreci devam eden ve gerekli çevresel önlemleri almadığı anlaşılan Akkuyu'daki santralin inşaat çalışmalarının devam ettiği iddia ediliyor. Mersin Nükleer Karşıtı Platformu ile Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonunun Akkuyu nükleer güç santrali alanına yaptığı ziyaretin ardından ortaya çıkan kaçak inşaat Rus şirketi harekete geçirdi. Rosatom adına açıklama yapan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, ÇED'den olumlu karar çıkmadan herhangi bir inşaat yapmayacaklarını söylerken şantiye alanına girip çıkan hafriyat kamyonlarının arazideki taşıracağında kullanıldığı ileri sürüldü. Mersinli nükleer karşıtlar ise taş ocağı ile santralin ayrı noktalarda bulunduğunu söylüyor. Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve Türkiye Tabipler Birliği'nin 5 Ekim tarihinde Mersin'de yaptığı incelemede Henüz hakkındaki çevre etki değerlendirme süreci devam eden ve Ekim başında Çet inceleme değerlendirme toplantısının gerekli çevresel ve toplumsal önlemleri almadığı anlaşılan Akkuyu NGS'de inşaat çalışmalarının başladığı iddia edilmişti. Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve Türkiye Barolar Birliği hukukçuları ziyaretlerinde tellerle çevrilenmiş Mersin Akkuyu Nükleer Santrali alanına pek çok hafriyat kamyonunun girip çıktığını belgelemiş Mersinler ve Barolar Birliği mensupları ise alana sokulmamışlardı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.